Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nehmedu ve nesta'inu ve nestağfiru ve nestehdi Ve na'udhu billahi min şururi enfusuna ve min seyyati amalina Men yehdillahu felamudille leh Ve men yudilil felahadiye leh Ve eşhedü en la ilahe illallah vahduhu la şerike leh Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu Ya eyyühellezine aminutukullah hakkatukatihi ve la temutunne illa ve entüm muslimun يا ايها الناس اتقوا من نفس واحده وخلق منها زوجها رجالا كثيرا ونساء الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا وقولوا قولا سديدا. ذنوبكم ومن الله ورسوله فاقد فاز أما بعد الله إن أستقل الله ve hayr hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ve kullu muhdesetin bid'a ve kullu bid'atin dalal Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatu selam getirelim Bugün inşallah 6. baba geldik. i̇mam Müslim'in sahihinden, Kitab-ül İman'dan 6. Bâb. Kâlen nevâyu rahimahullah Bâb-ül emri bil imâni billâhi teâlâ ve rasûlihi sallallahu aleyhi ve selleme ve şerâi iddîn ve duâ ileyhi ve suâli anhu ve hıfzihi ve tebliğihi men lem evet uzun bir bab başlığı Allah Teala ile Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve dinin şeriatlerine iman dine davet ile onun mahiyetini sormaya sormayı ve bellemeyi kendisine din ulaşmamış olana dini tebliğ etmeyi emretme yani Emir Babı. Evet inşallah bu babı başlayacağız. 23'ten başlamış 28'e kadar yani 6 tane hadisi ne yapmış? İmam Müslim bu babda zikretmiş. 6 tane hadisi bu babda zikretmiş. Okuyalım. Galen İmamu Nevevi rahmetullah Babul Emri bil İman billahi Teala ve Resulih Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve şera'i d-dini ve dua'i ileyhi ve sual amhu ve kıfzihi ve tabliğihi man nam yabluhu. İmamo'l-Müslüm, rahimahullah, Hattasana Halefü ibn-i Hisham'in, Hattasana Hammad ibn-i An-Ebi Cemre'te, Hattasana Halefü ibn ibn-i Abbasin radiyallahu amhu maha, ve Hattasana Yahya ibn Yahya ve lafsu Kale akbarana Abbadu ibn-i An evi camrata An ibn-i Abbasin radıyallahu anhuma Qadme waftu abdil qaysi ala rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Fekalu ya rasulallah inna hazal hayye min rabi'ate ve kad halet beynena ve mudara, ولا, ولا mudara Mudara Mudar desen daha doğrusu <gülüyor> Mudar fıla nxlusu ilayka illa fi şehrı alharami. famura bi amrin nğmalo bihi. vnatu ilayhi man vraana min man vraana. qala amirkum bi 40. amurkum. amurkum bi 40. vanhakum am 40. Şeha detik. Şehadeti. Şehadeti kimsin oğlum? en la ilahe illallah ve en Muhammedun Rasul, rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ikamussalati ve ikami ve, ikami, ve ikamissalam. Niye öyle? Amrukum bi erba'in ve enhaqum. Ha, an erba diyor ya. Amrukum bil imani billahi O bir harfi cer diğerleri mecur oluyor. Evet. Ve iqam salati ve ita zekati O da, o da mecrur. <Gülüyor> ve ita zekati hareketi, <Gülüyor> o zaman, o zaman. Yanlış. E sen önündeki nusnadan okusan öyle hata yapmayacaksın. Burada hareket evet, evet. evet. Çok karışık hocam. Hmm. Ve ita zekati ve an tueddu hum, humuse ma ganimtum ve elhakum anid dubbâi vel hantemi vel nakîri vel mukayyeri zâdâ hâlefûn fi rivâyettihî şehâdetî en lâ ilâhe illâllâhû ve akadâ vâhidâten evet evet bu İbn Abbas hadisi şöyle zihninizi biraz gördüğünüz zaman bunu Kitab-ı Tevhid'e almıştık Buhari'nin Kitab-ı Tevhid'inde bu hadisi ne yapmıştık? Almıştık. orada bu hadisi neydi? Mevcuttu. Şöyle bir karıştırırsanız elinizdeki nusanızı evde, Buhari'den, Kitab-ı Tevhidi. Bu hadisi orada almıştık. Hakkında da uzun ne yapmıştık? Bilgiler vermiştik. Evet, şimdi e, BAP'ta dedik ya altı hadis var ama bunlar iki sahabiden geliyor. İki ayrı hadistir bunlar. i̇bn Abbas bir tanesi, diğeri Ebu Said el-Kudri. Bakın müellif burada güzel bir bilgi vermiş, anekdot. Ne demiş? Bu bapta bu bapta i̇bn Abbas radıyallahu anhuma ile Ebu Said el-Hudri radıyallahu rivayet edilen hadisler vardır. i̇bn Abbas hadisini Buhari'de rivayet etmiş. Yani muttefakun aleyh. Ebu Said hadisini ise yalnız Müslim rivayet eylemiştir. Yani Müslimin infiradından Şimdi bu bile bizim her zaman söylediğimiz kaideyi ki şarihler zaten söylüyorlar. Biz onlardan naklediyoruz. Yoksa biz onu icat etmedik. İlk zikrettiği hadisler Bap'ta Müslüm'ün en Sahih. sahihlerdir. Sahih. Burada bakın Ebu Said değil İbn Abbas hadisini zikirle başlamış. Çünkü o nerede de var aynı zamanda? Buhari'nin Buhari <gülüyor> sahihinde de var. Evet. Bap başlığını oku bakalım. 6 <gülüyor> Allah-u Teala ile Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve dini şeriatlerine iman. He, şimdi virgüller onun için bab başlığında doğru konmuş. Şimdi babul emr, emretme babı, he, şimdi bundan sonra bir B harficeri gelecek. Emir kelimesi bir harficeri ile gelir. He, babul emr, he, babul emri bil iman. Ama bu B harficeri emrin harficeri. İmandan sonra gelen B harfi var. İşte o imanın harfi ceri. Yani el-imani billahi taala. Allah'a iman. Ve rasulihi, sallallahu aleyhi ve sellem ve resulüne iman ve şeraai'd din dine iman. Ha, o halde buradaki he ha, şey e, B harfi ceri, imanın B harfi bağlanıyor. Yani Allah'a, resulüne ve dinin Şeriatlerine evet imanın emredilmesi babı. Anladık mı? Heh. Şeriatlerine Allah'a Resulüne ve dinin şeriatlerine imanın, iman etmenin emredilmesi babı. Sonra ve dua ileyhi. Bu dua neyle alakalı değil? İmanla alakalı değil. Emirle alakalı. Sonra ona davet etmenin emredilmesi babı anladın mı? Buradaki B emre dönüyor sonra ve suali an ondan soru sorma, araştırma neye dönüyor gene? Emre dönüyor o dinden soru sormanın, araştırılmadığının emredilmesi babı ha. sonra ve hıfzihi onun ezberlenmesi. ezberlenmesi korunmasının emredilmesi babı sonra ve tebliğihi tebliğ neyin? dinin değil mi? tebliğ edilmesi nin emri babı kime tebliğ edilmesini menlen yebluhu yani kendisine tebliğ edilmemiş ya da ulaşmamış. Burada tebliğ kelimesi belaga olarak geçerdi. Belaga olarak geçmiş, ulaşmamış olarak terak edersek daha doğru olur. Yani şimdi ne diyor burada? Bu üç şeye imanın emri babı. Yani bu üç imana Allah Azze ve Celle iman etmeye emretmiş. Allah'a, Rasulüne ve dinin şeriatlerine iman edeceksin. İman etmeye emretmiş. Diğerlerine ise iman etme yok. Dua etme, çağırma tamam mı? Evet. Araştırma, evet, belleme, ulaşmayana da onu ulaştırmanın emredilmesi babı. Karıştırmayalım. Heh yani zamiri burada en yakınına döndürmüyoruz o anlamıyla ee, burada bir incelik var evet ilk hadis e, i̇mam Müslim'in almış olduğu قال ال Müslim ı Müslim haddefene halefübni Hişam evet halefübni Hişam Ebu Muhammed halef bin Hişam Bağdat'ta yaşamış Şeyhi. hadde haddesena Hammad bin Zeyd. Meşhur Aynı Ebi Cemre'te. Künyesi Ebu Cemre, ismi Nasr bin İmran bin İsam, 128'de ölmüş, Basralıdır. Sahihinde bundan başka Ebu Cemre veya Cemre yoktur. Hatta bütün muhaddisler içinde bundan başka Ebu Cemre yoktur. Yani Cemre'nin babası olarak bu var. Evet. Evet İbn Abbas radıyallahu anh işittim diyor Ebu Cemre tabiinde. Ha tahvil demek. Yani Müslüm yeniden çeviriyor başka bir şey yine ne yapıyor? Döndürüyor. Ve haddetena Yahya ibn Yahya ve lafz lehu. Yahya bin Yahya rivayet etti bize ki lafız ona ait. Ahbarana, Abbad, Ebu Muaviye künyesi 188'de vefat etmiş Basralı An Ebi Cemrate An İbni Abbas ha, Ebu Cemre İbni Abbas'tan rivayet etmiş gene nerede birleşti Ebu Cemre'de birleşti İlkinde Halef Hammad iki tane burada Yahya Abbad gene iki tane Ebu Cemre'de birleşti Peki ilk senetle ikinci senet arasındaki fark ne ilk senet daha kuvvetli ikinciden kendi içinde bile en kuvvetlisini ilk de zikretti neden biliyor musunuz arkadaşlar çünkü hepsinde tahdis var çünkü ikinci senette Ebu Cemre İbni Abbas'tan almış doğrudan işitip işitmediğini bilmiyoruz an işitmeye hamledilir ama ilkinde semi Ötü demiş bizzat ne demiş He, Ebu Cemre ben bunu nereden işittim İbn-i Abbas'tan işittim demiş. Anladık değil mi? Heh. Yani ilkinde an demiş. O an dendan biliyorsunuz mu an ansıya genel itibariyle bunu özellikle Sahya'nın an anlarını neye hamletmiştir? Tahdise yani açıkça neye? İşitmeye, İşitmeye. ama he, ama he. böyle bir iham oluşabilir diye İmam Müslim ilk senette doğrudan Ebu Cemre'nin bunu İbn-i Abbas'tan içi işittiğini açıkça tasrih eden ifadesine yer vermiş. Evet. Okuyalım hadisin şimdi bir tercümesini bakalım ne demiş tercümede? Bize Halep bin Hicam rivayet etti. Dedi ki, bize Hammad bin Zeyd, Ebu Cemre'den nakde rivayet etti. Ebu Cemre i̇bn Abbas'tan işittim demiş. Ha, bize Yahya bin Yahya Hademe tahvil yani. Senedi değiştirdi. Evet. Bize Yahya bin Yahya dahi rivayet etti. Dur o bak, dahiyi nereden koymuş? Ve diyor ya ve haddesena Yahya ve bize Yahya bin Yahya'daki dahi demiş. Yani o güzel yani. O dahi rivayet etti. Yani işte bakın yani Osmanlıcanın güzelliği. Şimdi bunu çocuk dahi diyor okur belki de yani. Heh. Dahi yani rivayet etti. O ve orada onu veriyor işte. Arapçadaki ve Türkçe'de onu veriyor ama işte onu bugün pek unuttuk. Biz ifade edemiyoruz. Ne diyoruz? Ve Yahya bin Yahya da bize rivayet etti. Daha diyoruz. Halbuki ne demiş? Bize Yahya bin Yahya dahir rivayet etti. Evet. Bu lafız onundur. Ki bu lafız ona ait. Evet. Dedi ki bize Abbad bin Abbad Ebu Cemre'den o da i̇bn Abbas'tan naklen haber verdi. i̇bn Abbas şöyle demiş. Ebu Kays heyeti. Ebul Kays mı? Abdül Kays. Hı. Abdül Kays heyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gelerek. Ya Resulallah. Şu mahalle sakinleri bizler Rabia'nın bir koluyuz. Seninle aramızda budar kafeleri girmiştir. Bu yüzden sana ancak haram aylarda gelebiliyoruz. Şimdi bize öyle bir şey emret ki onunla hem kendimiz amel edelim hem de bizden sonrakileri ona davet edelim. Dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Size dört, size dört şey emrediyorum. Size dört şey emrediyorum. Dört şeyden de sizi neh ediyorum. Bir, Allah'a iman. Sonra bunu kendileri tefsir ederek Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Resulullah olduğuna şehadeti 2 namazı 2 namazı kılmayı 3 zekatı vermeyi 4 bir de aldığınız ganimetlerin 5'te 1'ini vermenizi emrediyorum 1 dubba'dan 2 hantemden 3 nakir 4 mukayyerden de sizi nehyediyor Halef kendi rivayetinde Allah'tan başka ilah olmadığına şehadeti ifadesini ziyade etmiş ve bir parmağını yummuştur Halef dediği ilk rivayetteki İmam Müslüm'ün şeyhi Halef bin Hişam. Hişam. He. Bir ziyadesi var onun. Allah'tan başka ile olmadığına şehadeti ifadesini ziyade etmiş değil mi? He. Sonra da ne yapmış? Bir parmağını yummuş. Evet. Şimdi hadis bu arkadaşlar. Daha sonra ne yapmış e, Şari? Allah rahmet eylesin kendisine. E, rivayet hakkında ne yapmış? bilgiler vermiş. Bakalım ne bilgiler vermiş. Evet. Nebebinin beyanına göre hadis ilmini bilmeyenler bu hadisin isnadını Müslüm lüzumsuz atmış. Halbuki böyle yerlerde gerek kendisinin gerekse sahir muhadislerin adeti silsileyi kısaltarak Hamad bin Abbad'dan, Hamad ile Abbad'dan onlar da Ebu Cemre'den o da i̇bn Abbas'tan nakle rivayet olunmuştur demektir. Şeklinde bir iddia da ortaya atabilirler. Yani ne diyor? Yani niye burada iki ayrı senedi vermiş? Halbuki Ebu Cemre'de birleşiyor. O halde Ebu Cemre'den rivayet edenleri verseydi ya sadece. Yani Hammad bin Zeyd ile Abbad bin Abbad kimden rivayet etti? Cemre. Ebu Cemre'den rivayet etti deseydi ya. Yani niye uzatmış işin içini? İşi, yani nedir bunun nedeni? Lüzumsuzdur. Lüzumsuz bir iş yapmıştır diyebilirler. Böyle bir iddia ortaya atabilirler. Fakat e, bu iddia yersizdir diyor. Evet. Fakat bu iddia bir vehimden ibarettir. Çünkü muhaddislerin iki rivayeti birleştirmesi ancak ravilerin sözü birbirinden aynı olduğu zaman. Yani rivayet ettikleri lafız birbiriyle aynıysa, moda mod, müşterekse. Halbuki burada ne var? Farklıklar var. Çünkü bir tanesinde he, hem halefin ziyadesi var, diğerinde de ki ikinci rivayette de lafz kime aittir? Yahya bin Yahya'ya aittir o da var burada. İfade edilmiş. Evet devam edelim. Burada öyle değildir. Hammad'ın Ebu Cemre'den rivayetinde İbn Abbas'tan işittim denilmiş. Abbas'ın Ebu, Ebu Cemre'den rivayetinde ise İbn Abbas'tan rivayet olunmuştur ifadesi kullanılmış. Yani işi işte dedim ya tasrih gayri tasrih. Yani et tasrih bir sema, et tasrih ha, Bir ademin sema ya da ha, bir ihtimal sema. Yani işitmiş mi, işitmemiş mi acaba? Evet. Binaenelah her iki ravinin rivayetini olduğu gibi zikretme gerekir. İmam Müslim bu gibi inceliklere son derece dikkat eder. Nevi talebenin de dikkatli olmasını tembih etmektedir. Yani İmam Müslim dikkatlidir. Ey talebe sen de ne yap? Dikkat et. Evet devam edelim. Bu hadis Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai muhtelif yerlerde tarih etmişlerdir. Bu hadisi yani Müslim dışında gene Buhari, Ebu Davud, Tirmizi, de ne yapmış? Bir yerlerinde değil kitabın. Bir yerinde değil. Bir kitaplarının birçok yerinde rivayet etmiş ki Buhari bunu tek yerde rivayet etmemişti hatırlarsanız. Evet devam edelim. Evet. Heh, şimdi ne yaptı? Senedi hakkında inceliği verdi. Çünkü nedir? Et tarifil musil ilal metin değil mi? Metne ulaştıran ne? Yol sened. Metne ulaştıran yol. Ha, şimdi sened hakkında inceliği verdi. Yani her ne kadar Ebu Cemre'de birleşiyorsa da ayrı ayrı vermesinde farklı ayrı ayrı vermesinde senetlerin bazı faydeler var. Bir kere lafızlarda farklılıklar var. Bir de birinde doğrudan ne yapılmış İbn Abbas'tan işitilmiş, diğerinde İbn Abbas'tan he, evet Muannasiyla rivayet edilmiş. Yani bunların ne yapılması lazım, İbraz edilmesi lazım. Bunun da yolu ne? Senetleri teker teker vermektir. Ve burada da öyle yapmış İmam Müslüm. Heh. Yani senet hakkında bize ne yaptı? Bilgi verdi. Şimdi ne yapıyor? Kelimelere geçiyor. Hani diyor ya Kadime veftu Abdül Kays. Abdül Kays vefti geldi. Neymiş veft? Evet. Veft mühim şeyler görüşmek üzere büyüklerin huzuruna gönderilmek için seçilen cemaattir. Müfredi vafittir. Bazılarına göre veft denilebilmek için uzaklardan gelmiş olmaları şarttır. Yakından gelenlere veft denilmez. Yani e, mesela öğrencilere de wafidin derler mesela Arap ülkelerinde. Yani uzaktan geldikleri için dışarıdan gelen öğrenciler. Yani Suud'dan gelen öğrenciye Suud'u wafidin demez. Nereden? İşte yurt dışından uzaklardan gelen öğrencilere de wafidin derler. Ha. Yani veft yani bir hususu, önemli bir hususu görüşmek için gönderilen ya da gelen delegasyona verilen isimdir. Delegasyonun ismidir. Ha, bazıları uzaktan gelirse gönderilirse vef demiştir. Bazıları da fark etmez uzaktan da gelse, yakından da gelse yeter ki bir görevle ne olsun gönderilmiş olsun demişlerdir. Evet devam edelim. Abdülkays Abdül kabileleri içinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ilk gelen hayat budur ve Mekke'nin fethedirliği sene gelmiştir evet Abdülkays tek bir kabileden oluşmuyor arkadaşlar ha. Abdülkays evet e, birçok kabileden oluşuyor zaten bunu ileride ifade ediyor ha. min Rabia diyor yani Rabia'dan ki e, işte o da bir kol onu verecek ha. Abdülkays geneline verilen ne? bir isim evet devam edelim heyetin başında el eşedcül asari lakamını taşıyan el muzibin aziz aziz aziz bulunuyordu. Bunların kaç kişi oldukları ihtilaflıdır. Bir rivayette 14, bir bir rivayette göre 13 süvariymişler. 40 kişi oldukları dahi rivayet olunmaktadır. Hatta kesin muhtelif rivayetleri bir araya getirdiğince, aynı heyette dahil olanların sayısı 45'e yükselmektedir. Bir yani muhtelif rivayetler bir araya getirilince 45'e bile yükselir adet. Evet, tek bir rivayete bakmazsanız evet. Binaneler muayyen bir adet üzerinde durmak sahih görülmemiştir. adet çok önemli değil ama işte kalabalık Üçten fazla. Evet. Zaten bu arada Müslim bu sebepten hadisi muayyen bir adetle tahric etmemiş. Yani adet yani işte 3 5 7 10 dememiş. Evet. Delegasyon demiş ama 3'ten fazla. Evet, cemi. Evet. Bu heyetin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmesinin sebebi şudur. Munkız bin Hayyan namında bir zat cahile değerinde Medine'ye ticaret malları getirirdi. Bu işe hicret-i nebi sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da devam etti. Yani peygamber efendimizin Medine'ye hicretinden sonra da bu adam Medine'ye mal getirmeye, ticaret mal getirmeye devam etti. Evet. Bir gün Münkis bir yerde otururken yanından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçti. Münkis onu görünce hemen ayağa kalktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine iltifatta bulundu ve Kavminin halü şanını sordu. Sonra eşraf takımının birer birer isimlerini söyleyerek ne vaziyette olduklarını sordu. Yani kavmini umumiyen soruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonra da eşrafı, o eşraftan olanların isimlerini birer birer ne yapıyor? İfade ederek hallerini soruyor. Evet. Bunun üzerine Nurkis radıyallahu anh derhal Müslüman oldu. Ve Fatiha ile Alak surelerini öğrendi. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onunla... Yani normal bir tacir işte mal getiriyor. He. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onunla ilgilenmesi, onunla ilgilenmeyle kalmayıp, tamam mı? Abdülkaysney, he. kabilesi hakkında ona ne yapması, soru sorması, normal halk... Yine o halkın seçkinleri hakkında soru sorması, onu ne yapıyor? Çok etkiliyor... Bu işten etkileniyor ve Müslüman oluyor. Fatih ve Alak surelerini öğreniyor. Evet. Bilare Hecer tarafına gitti. Bir yer ismi Hecer. Evet. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla Abdulkadir kabilerden bir mektup gönderdi. He. Onunla ne yaptı? Bir mektup gönderdi Peygamber Efendimiz. Evet. Münkiz, radıyallahu an, mektubu götürdü ve birkaç zaman yanında gizlediyse de, sonra karısı onu buldu. Münkiz'in karısı El Münkiz bin Aiz'in yanı yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen heyetin reisi el eşeccin kızıydı. Yani şimdi e, Munkiz götürdü mektubu ama biraz korktu. Bir türlü ne yapamadı? Veremedi, gizledi ama Zevcesi onu ne yaptı? Buldu. Ki Zevcesi de yani Munkiz'in Zevcesi de peygamber Efendimiz'e veftin başı olarak gelen, delegasyonun başı olarak gelen el münzir bin Aiz'inde neyi? Evet, Heh. Heh. kızı değil mi? El-Münzir bin Aiz'in yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelen heyetin reisi El-Eşec'in kızıydı. El-Eşec'in lakabı. Evet, devam edelim. Hz. Munkıs radıyallahu anh, namaz kılar, Kur'an okur, karısı bundan kuşkulanmıştı. Keyfiyeti babasını açarak... Yani ee, Kur'an okuyor Munkıs, namaz kılıyor, hanım şüpheleniyor. Hanım Müslüman olmamış. Evet. Babası da henüz Müslüman olmamış, evet. Ve babası El-Münzir bin Aize, yani eşece gidiyor, evet. Konuyu... Kocam, kocam Medine'den gelini esrarengiz bir hal aldı. Ellerini, ayaklarına, ellerini ayaklarını yıkıyor, kübreyi göstererek şu tarafa dönüyor ve kimi belini eğitiyor, kimi yere kapanıyor, oradan gelene, oradan gelene adeti budur, dedi. Yani kimi dediği kimi zaman belini eğitiyor, kimi zaman yere kapanıyor demek istiyor. Evet. Yani secde. Evet, heh. Bunun üzerine babası Hazreti Mumtaz Abdiyallah Han ile buluştu ve bu meseleyi görüştüler. Neticede Eşeccin kabilesine İslamiyet yerleşti. Kalbine. Kalbine İslamiyet yerleşti. He yani işte o neyin? Heyetin başı olan Eşec yani Münzir bin Aiz yani Munkiz'in neyi hanımının babasının kalbine de İslam yerleşiyor. Seviyor İslam'ı. Evet. ''Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mektubunu kavmine götürdü.'' Yani ki kızı ona verdi o mektubu alıyor nereye kavmine götürüyor evet. ''Mektubu kendilerini okuyunca hepsi Müslüman oldular ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmeyen ittifak ettiler.'' Evet yani hepsi de o mektubu okuyunca onlara münzir ne yapıyor? Müslüman oluyorlar değil mi? Heh, Müslüman oluyorlar evet. ''Evvela mevzu bahsimiz heyet yola çıktı.'' Şimdi işte o heyet yola çıkıyor. Şer'in önemi. Bak bize ne yaptı? Meseleyi ne yaptı? Açtı değil mi? Başından itibaren. Sebebi vurudul hadis yani işte bu. Hadis yani neden varit olmuş, ne sebeplerle oluşmuş işte bu. Onu bize gösteriyor. Evet. Bunlar Medine'ye yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındakiler size şarkıların en hayırlısı, şarkıların en hayırlısı olan Abdülkaz heyeti içinde, içlerinde El eşcül asari olduğu halde ahitlerini bozmadan, değiştirmeden ve şüpheye düşmeden gelmiştir. Buyurarak onların geldiklerine haber verdi. Şimdi sen öyle bir okudun ki peygamberi dedin. halbuki Medine'ye yaklaşınca peygamber yanındakilere dedi. Yanındakiler peygambere demedi. Peygamber yanındakilere dedi. Ne dedi? size evet size şarklıların en hayırlısı olan he, şarkı değil size şarklıların en he, hayırlısı olan Abdül yani doğuluların en hayırlısı olan evet Abdülkays heyeti işlerinde el-Eşedül Asarı olduğu halde Abdülkays heyeti virgül işlerinde he, el eşecül Asarı olduğu halde yani kim eleşeç kim Münzir bin Aiz olduğu halde ahitlerini bozmadan, değiştirmeden ve şüpheye düşmeden geldiler. Yani ki iman ettiklerini ona Cibril'e atmış, bildirmiş. bildirmiş. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam da onları yaklaşırken görürken işte bu Allah'ın ona verdiği mucizelerden bir tanesi <gülüyor> durumlarını ne yapıyor yanındaki Sabiler'e ifade ediyor, değil mi? Evet. Devam. Gelen heyetin kendilerini Rabia kabilesinden diye takdim etmeleri Abdülkays Rabia kabilesinin bir dalı olduğundandır. Evet. Yani işte Abdülkays evet e, bir kabile, bir dal ama o da nereden? Daha büyük bir kabileden. Daha büyük bir neden? Asıldan o da ne? Rabia kabilesi. Yani demek ki Rabia büyük bir ağaç. Abdülkays de o ağacın dallarından bir tanesi. Evet. Devam. Bunlar Bahreyn tarafından Taraflarında yaşarlar. Yani daha çok deniz görmüş, denizle iç içi olmuş insanlar ki kalpleri daha ne olur bunların çöl halkına göre leğin olur, yumuşak olur. Evet. Heh. Tamam. ile Medine arasında modern kabilesi bulunuyordu. Heh, şimdi Bahreyn o bölge biliyorsunuz. Yani Medine'nin neyi oluyor, doğusu oluyor değil mi? Heh. İşte o bölge yakında bir bölge değil Bugün işte Bahreyn dediğimiz bölgeye doğru Yani Suud'un işte Basra Körfezi'ne doğru Yani halic Arabi dediğimiz o bölgesine doğru İşte arada ne var? Mudar kabilesi var Onlar henüz ney? Kafir değil mi? Evet Hı. Mudar kabilesi aslında Rabia'nın kardeşi olmakla beraber henüz müşrik He Mudar da Rabia'nın kardeşi Onların ikisi de bir boydan türeme yani şimdi Arap boyları böyle arkadaşlar. Kays küçüğü. Nereden o? Rabia'dan. Ha. Değil mi? Ha. İşte bir de Mudar var. O da Rabia gibi aslında bir neyden? Boydan. Büyük bir boydan, büyük bir kabileden. Ama ha. ne olmuş şimdi? Rabia'nın Abdülkays'ı Müslüman olmuş. Ama bütün Rabia Müslüman olmamış. Rabia'nın Abdülkays'ı. Ha. Ama Mudar... Henüz daha dalları ile ne olmamış? Müslüman olmamış. Evet. Heh. Devam. Bu sebepten Rabia'lılar Rabi kolay kolay Medine'ye gidemiyor. Korkuyorlar onlardan çünkü malum müşrik işte mümin olmasını, Müslüman olmasını çekemiyor. Evet. Oraya gitmek için haram ayların gelmesi. Haram ayları gerekiyor? bekliyorlar. Neden? Çünkü haram aylarda Savaş. Araplar savaşmıyorlar. Haram aylarda Araplar ne yapmıyorlar? Savaşmıyorlar. Evet. Evet. Çünkü kafirler o aylara hürmeten o aylara hürmeten onlarda da harp etmezlerdi. Müslümanlar da bundan bir istifade Medine-i Münevvere'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına giderlerdi. Yani işte 12 ayın 4 ayı bu. İşte e, anca o zaman ne yapabiliyorlar? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a gelebiliyorlar. Evet. Hadisteki İnna hazel hayye cümlesinde nahib ilmine göre ihtisas vardır. Evet. Mansup oluşu bundandır. Cümle, inna hazel hayye min minel rabiyati. Bizler şu kabile, Rabia'nın bir koluyuz takdirindedir. Evet. Inna hazel hayye, taki inna tabi yani orada biz kendimizi kastediyoruz. Hazel hayye, yani işte bu hay, yani ne konumunda, mansup konumunda bu hay, yani ne inna hazel hay, hayyun, evet min rabiyate. he Rabia'dan bir hay. Yani bizler şu kabile Rabia'nın bir koluyuz takdirinde. Evet. Yani biz Rabia'dan bir neyiz? Koluz. Boyuz. Bu takdirde bizler. Evet. Hay ne demek? Hay aslında kabilenin oluşturduğu, oturduğu, hay aslında kabilenin oturduğu yerin ismi. Yani mahalle demek. Hay mahalle demek. Bugün Hay Talatpaşa diyoruz işte. Talatpaşa caddesi sokağı ya da. Tamam mı? Ha, evet. Sonra bu isim kabileye verilmiş. Ha, oturduğu yer hay olunca kabile de hay olmuş. O isimle anılmış. Yoksa hay oturduğu yerin ismi. Ama kabile de onunla alınır, anılır olmuş. Evet. Şehrül haram terkibindeki izafet Kuf ulemasına göre mevsuf sıfatına izafet kabinindendir. Ha, Şehrül haram. Haram şehir. Yani haram ay. Ha. Kuf ulemasına göre diyor Mevsufu yani vasfedileni, vasfedileni tanımlanını sıfatına izafet eden bir nedir? Unsurdur bu. Yani mevsufu sıfatına izafet cinsinden burada ne yapılmıştır? terkib edilmiştir. Oluşturulmuştur. Burada vasfedilen ne? Ayın kendisi. Sıfatı ne? Haram, Haram olmuş. Evet devam edelim. Bu onlara göre caizdir. Fakat basranlara göre caiz değildir. Ya yani on göre bu caiz olmaz. Şehrül Haram olmaz. Haram ay olmaz. Ne olur? Onlara göre burada cümlede mahfuz vardır. Mahzuf. Mahzuf vardır. Yani hasfedilen bir şey var. O da ne? Terkip Şehrül Vaktil Haram. He. Haram olan vaktin ayı Haram olan vaktin. Yani vakit kelimesi oradan ne yapılmış? düşmüş. düşmüş. Vakit kelimesi oradan ne yapmış? Düşmüş değil mi? Evet. Hani e, Sıyam Ramazan'la Sıyam Şehri Ramazan olayı var ya biraz ona benziyor. Evet. Heh. Evet. Buradaki terkipte şeh kelimesi müfret kullanılmazsa, kullanılmışsa da maksat cins itibariyle bütün haramdır. Şimdi ne kadar güzel bilgiler. Halbuki şuhur olması lazımdı değil mi? Aylar. Evet. Ama tekil kullanılmış neden tekil kullanılmış? Çünkü he, cins itibarıyla bütün haram aylar kastedilmiş ondan dolayı evet. Niye ki bazı rivayetlerde "şurul hurum", haram ayları diye cem'i suretinde zikredilmiş. Evet, Kur'an-ı Kerim'de de böyle geçer yeri geldi. Evet. Haram ayları Zülkade, Zülhicce, Muharrem verecektir. Evet, bunlardan hangisi aç ayları? Zilhicce. Hicce. Zilhicce. Zilhicce, Üç ay değil mi? Ha? Haç, haç ayları üç ay değil mi? Şımval, evet. Zülkade, Zülhicce. Evet. Heh. Bu üç ayda ne yapıyorsunuz? Heh. Hac için ihrama niyet ediyorsunuz. Anladık değil mi? Yoksa zilhiccede şey var yani. Arafat vakfesi falan var o ayrı. Heh. Demek ki bu haram ayların özellikle iki tanesi Zülkade ve Zülhicce aynı zamanda haç aylarına ne yapıyor? Ne yapıyor? Tesadüf ediyor değil mi? Aynı zamanda haç aylarına ne yapıyor? Tesadüf ediyor. Geri kalan Muharrem, Recep o ayrı. Ki Muharrem zaten senenin neyi? Başı. Heh. Yani irtibat kurun. En güzel heh, öğrenme şekli irtibat kurmadır. İrtibat kurarsanız unutmazsınız. Heh. Ne yapıyoruz? Ramazandan sonra Şevval. evet şevvale giriyoruz. Yani ne yapıyorsun o bölgeye? Yani Mekke'ye gidiyorsan artık o bölgeye hac niyetiyle ne yapabilirsin? Gidebilirsin. Yani ne yaparsın? Ümre niyetiyle girersin Mekke'ye. Ne yaparsın? Kalırsın ve ta ki terviye gününe kadar bekler sonra ne yapar? Hac için yeniden telbiye getirir. İhram. Getirir. İhram diğer, telbiye getirir. İhram diye telbiye getirir. Demek ki Şevval, Zülkade, Zülhütçe. Bunlar bu üçü zaten ney haç ayları ama şevval bu haram aylar içinde yok zülkade ile başlıyor zülhije sonra muharrem geliyor sonra ne Recep ki biz şöyle diyoruz senenin son iki ayıyla ile senenin ilk iki ayı yani öyle bir yer ki bu son senenin son iki ayıyla ha, sen, senenin son şey ilk iki ayı böyle peş peşe. Yani senenin son iki ayını ve senenin ilk iki ayını almışlar, birleştirmişler. Dört ay olarak haram. Yani bu dönemde harp haram, barış, selam ney? Esas. Evet. Devam edelim. Bu hususta ulemanın ittifakı vardır. Yalnız mezkur ayların nasıl sayılacağını da itiraf edilmiştir. Bazılara göre Muharrem'den başlayarak Recep, Zülkadem ve Zül Zülhidçe Ya Ama işte o zaman o araya başka aylar giriyor. Evet. Ne dinlediler. Ha. Zülkade'den başlayarak Zülhicce'ye Muharrem ve yaş sayarlar. Ki bu doğrudur. Yani çünkü eğer biz nereden başlarsak, Muharrem'den, recepten başlarsak araya neler girecek? Başka aylar, Baştan, ay, başka aylar girecek. E, ama yani çok bir şey fark etmeyecek. Bu sondan birleşecek. <gülüyor> sondan birleşecek. Yani fark eden bir şey yok yani. <gülüyor> yani sondan birleşecek. Yani tamam orada araya başka aylar girecek ama sondan birleşecek. Yani o dört ay mütetali olacak gene yani. Yani iki ay olup da araya fasıla girip sonra bir iki ay daha olmayacak anlatabildim mi? Heh. Devam edelim ama Medine e, uleması işte zülkaade, Zülhicce, Muharrem, Recep demiş ki devam et ekseri. Ekseri ulemanın bu kavli tercih ettikleri söylenir. E yani işte zaten e, malum olan, e, maruf olan bu. Evet. Haram vaylarda etmek ta Hazreti İbrahim sallallahu aleyhi ve sellem zamanında haram kılınmıştı. Evet. Bu tahrim İslamiyet'in ilk zamanlarında ilk zamanlarına kadar devam etmiş. Nihayet Recep ayında haram harp helal, helal kalmıştır. Diğerlerinde yine haram olarak kalmıştır. Hatta bazılarına göre Recep ayında bile haramdır. Bunun sırrı emniyeti sağlamaktır. Yani tabi yani bu ihtilaflı bir mesele. İbrahim Aleyhisselam döneminde bu dört ayın haramiyeti başlıyor. Evet. ilk zamanlarına kadar bu devam ediyor. Ancak ee, daha sonra Recep ayında Harp ne kılınıyor Helal kılınıyor geri kalıyor kaç ay 3 ay Yani diğer 3 ayda Yani Muharrem Zülkade Zülhicce'de İslam'da da ne yapıyor Haram kılınıyor bu aylar Ancak e, bazılarına göre Recep ayında bile Bu haramiyet ne yapıyor Devam ediyor bu ihtilaflı bir mesele Peki neden Recep ayında Harp helal kılınıyor Çünkü Peygamber Efendimizin neleri var Aleyhisselatü O ayda Harfleri var. Ondan dolayı. He, bu ihtilaflı bir mesele. Bu konu hakkında özellikle e, fıkıh kitaplarında geniş neler var? Bilgiler var. Evet. Üçünün haram kılındığında bir ihtilaf yok ama. Heh. Zülkade, Zülhicce, Muharrem. Ama Recep haram mıdır? Değil midir? Bu ihtilaf edilmiş bir konudur. Evet. Devam edelim. Faide. Arabiyalardan yalnız Muharrem'in başına harf ve tarif getirilerek... Yani Arabi ayki Allah katında kaç ay var? 12 ay var. Sadece Muharrem'in başına eliflam getirilir. Diğerlerinin başına eliflam getirilmez. Niye? Evet. Diğerlerin harfi tarifsiz kullanılır. Keza aylardan üçü yani Ramazan, Rebü'ül evvel ve Rebü'ül ahir, şer kelimesinin izafetiyle Şehru Ramazan ilah şeklinde kullanılır. Evet. İlah <gülüyor> ahiri hilemeku. Evet. Şimdi, ay. Yani e, halbuki biliyorsunuz Ramazan içinde şehir kelimesi Kullanmaya biliyorduk Yani diyor ki e, Muharrem dışında hiçbir ayın başında Eliflam yok 3 ay var Ramazan, Rebiyül Evvel, Rebiyül Ahir Bunlar da ayın ismiyle değil Doğrudan yani Ramazan değil Şehru Ramazan Rebiyül değil Şehru Rebiyül Evvel Rebiyül Ahir değil Şehru Rebiyül Ahir olarak ne yapılır? Evet anılır, evet. Şer, ne demek şehir? Ay, evet. Ay'a bu ismin verilmesi malum ve meşhur olmasındandır. Yani o, şöhretinden dolayı. Şöhretle aynı kökten geliyor şehir. Şöhret. Ha, malum yani. Evet, devam. Hı. Bu hadis gerek müslüm, gerekse Buhari muhtelif lafızlarla rivayet etmişlerdir. Hatta bazı rivayetlerde haç, bazılarına oruç zikredilmemiştir. Yani işte diğer hadislerde de olmuştu ya bu. Heh. Bu hadisin bazı rivayetlerinde haç, bazılarına da oruç zikredilmemiş. Evet. Bunları müşkül sayanlar olursa da ehli taktik ulemaya göre burada işgal yoktur. Asıl işgal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size dört şey emniyorum buyurmuş olduğu halde Eksiyeli rivayetlerde 5 cezir gidilmesi Yani şimdi bazılarında haç var Bazılarında oruç yok Bunu bazıları problem görmüş Ya bu problem değil diyor Daha önce bununla alakalı biliyorsunuz hususlar geçti Yani bu e, ayrı ayrı dönemlerde de söylenmiş olabileceği gibi rabilerin neyinden de olabilir Tasarrufandan da olabilir O problem değil Asıl işgal diyor problem görülmesi gereken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Size dört şeyi emrediyorum 4 şeyden yasaklıyorum deyip de Dört şeyi emrediyorum dedikten sonra 5 şey sayması. Yani asıl problem bu diyor. Siz bunu problem görün, diğerini görmeyin. Gerçi bu da problem değil ama evet devam edelim. Ulama bu müşküle muhtelif cevaplar vermişlerdir. Meşhur cevaplar içinde en ziyade kabule şahin olanı İbn Battal'ın Sahih-i Buhari şerhine verdiği şu cevaptır. Evet. İbn Battal'ın neyi var? Sahih-i Buhari şerhi var. Orada bakalım İbn Battal ne diyor. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara vaat ettiği dört şeyi emir buyurmuş sonra ayrıca bir beşinci yani beşte bir meselesini ziyade etmiştir. Evet. Vaat ettiği dört şeyi emir buyurmuş. Daha sonra da bir beşinci yani beşte bir meselesini ziyade etmiş. Niye? Çünkü gelen heyet Mudar kafirlerine komşu yaşıyorlardı. Bu sezaptan hepsi cengaver ve eğli ganivir kimselerdi. Yani e, Mudar kabilesine mücavirler, e, savaşçılar hepsinde ne var? Mal var, mülk var, hem cesaretliler hem de ney, ganimete sahipler. Evet, ondan dolayı. Evet, devam edelim. Bu Amr İbnü Salah dahi bunun yakın izahatta bulunmuş ve şöyle demiştir Buna yakın. Buna yakın izahatta bulunmuş ve şöyle demişti. Evet. İbn Salah da sıyanet Müslimde, Sayın Müslimde bakın ne demiş. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in o hayata tekrar iman emretmesi, söyleyeceği dört şeyi anlatmak ve onlara iman diye tafsif etmek içindir. Ondan sonra dört şeyi, iki şadet, namaz, zekat ve oruç da tefsir uymuştur. Evet. Şimdi dört e, şeyi, bakın sayın, iki şehadet, namaz, zekat, oruç. Ne yaptı normalde? Dört değil mi? Ama o dördün içinde iki tane şehadet var. Onu iki de kabul edebilirsin. O zaman beş olur. Ama tek kabul ettiğinde zaten ne olur? Dört. Ama İslam'ın 5 temel esası var. Neyi var İslam'ın? 5 temel esası var. Evet. Neydi o 5 temel esas? Namaz, oruç, hac. Evet. Peki burada hac yok. Yok. buraya özür Niye yok? İşte bazı rivayetlerde hac da zikrediliyor beraberinde. Ha. O zaman dört şey emrediyorum dediği halde 5 şey zikretmiş oluyor. Burada o problem yok. He. Şimdi rivayetimize dönersek, heh, orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiği şeylere bakın. Heh, ne diyor? Dikkat edin. Namaz, zekat, sonra? Benim, 4, 5, 5, 5, 5, 5. E Eşim e bu ne? Yani şimdi bakın. Şahadet, hem Allah hem Resulü'ne bu bir. Sonra? Namaz, namaz sonra? Zekat. Sonra ganimetlerin beşte biri. E, şimdi bir zekat var bir de ganimetlerin beşte biri var. Nasıl oluyor yani? İki tane şey sanki tekrar edilmiş. Halbuki ne oruç var ne de haç, haç var. Ha, işte bakın şimdi burada he. İbn Battal'ın sözü şimdi döneceksiniz ki anlıyasınız. İbn Battal'ın şimdi sözünü bir daha oku. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Battal'ın. Tamam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara vaat ettiği dört şeyi emir buyurmuş. Neydi o dört şey? İsmail say. Bir say. Neydi? Rivayete bakın. Bir onu bir say. Şahadet. Namaz, namaz. İki. Zekar, üç. Ganimetin he. Dört. Bek, yani bak bir de ne var? Ganimetin neyi var? Beşte, bir. Beşte biri var. Eğer şahadeti iki sayarsan ne yaptı toplam gene? Bir. Beş yaptı ama normalde dört. Evet şimdi devam et. Dört şey emir buyurmuş. Evet. Sonra ayrıca bir beşinci yani beşte bir meselesini ziyade etmiştir. He şimdi demek ki şehadete yani şahadeti kaç alıyor İbn Battal? İki alıyor. He yani Allah'a bir şahadet, Resulüne iki, sonra namaz, sonra zekat etti dört. Bir de ganimetin beşte birini verme var ama onlara özel. Niye onlara özel? Devam neden öyle söylüyor? Çünkü gelen heyet mudar kafirlerine komşu yaşıyorlardı. Bu sebepten hepsi cengaver ve elde ganimet kimse. De öyle ya şimdi cihat yapan bir toplum zekat şey cihat yapan bir toplumla yapmayan bir toplum yani şimdi cihat yapmayan toplumda zekatlıktır varan yani vereni vardır. Ama cihat yapan toplumda zekat veren var ama bir de savaşta ganimet kazananlar var değil mi? He, o ganimetin de beşte birini ne yapıyorlar? Evet veriyorlar değil mi? Ha bunda olduğu gibi evet. Peki İbnül Salah ne diyor? Bu Amr i̇bn Salah dahi buna yakın izahatta bulunmuş ve şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o heyete tekrar iman öğretmesi, söyleyeceği dört şeyi anlatmak ve onlara iman diye tavsiyat etmek içindir. Evet. Şimdi e, ne yapmıştı Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam? He, el i̇man Billah demişti. Bu tek bir şey. Ama sonra onu açtı. Değil mi? ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ Fekal ne dedi? O tek bir şey aslında. Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ki o el imani billah demek zaten. Sonra onlar onu açtı diyor. Evet. Heh. Devam. Ondan sonra da, ondan sonra dört şeyi iki şehadet, namaz, zekat ve oruçla tefsir buymuştur. Evet. Sonra iki şehadet ki o bir oldu. Namaz, zekat ve oruç. Tabi burada oruç yok. Burada ne yok? Oruç yok. Hıh. O bu hadisin muhtelif tariklerinde var. Zaten e, bir sonraki tarike baktığımız zaman da e, onu ne yapacağız? Göreceğiz. Bir sonraki tarikte bakın gene İbn Abbas'tan gelecek 24 nolu hadis göreceksiniz. Ebu Said'den gelende de göreceksiniz. He, ne diyor orada? Şehadetü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah 1 ve ikamussala 2 ve itav zekat 3. Ve salm ramazan 4 sonra Ve el tueddu Humusen minel magnem Etti 5 Heh. Burada haç yok ama Ne yok burada arkadaşlar Hacı yok yani burada ne yapmadı Hacı ne yapmadı Zikretmedi bir sonraki rivayette 3 aşağı 5 yukarı ne onunla aynı Daha sonra Diğer rivayet geliyor Ebu Said el-Hudri rivayeti Orada da ne yapıyor Ne yapıyor Yine dört şey Allah'a ibadet etme ona hiçbir şey şirk koşmama bir namaz kılma zekat verme Ramazan orucunu tutma sonra ganimetin beşte birini ne yapma verme diyor. Evet sonraki rivayet 27 oğlu rivayet o da 3 aşağı 5 yukarı aynı sonraki rivayet 28 nolu rivayet o da 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani burada ne yapmadı hacı zikretmedi ama bunun dışındaki rivayetlerde. Haçta ne yapılıyor? Zikrediliyor. Yani burada mevcut değil. Ama oruç diğer rivayetlerde ne? Mevcut. Şimdi bu problem yani 4 deyip de niye 5 şey sayıyor? Meselesi gündemde. Aslında bu 4'tür 5 değildir. Çünkü o ganimet daima verilmesi gereken bir şey değil. değil. E, e savaş halinde. Başka yok zaten. Evet devam edelim şimdi. Görülüyor ki bu hadis İslam'ın 5 temel üzerine kurulduğunu ifade eden hadise ve cibir hadisinde İslam'ın 5 yeri tefsir edilmesine muvafıktır. İslam'a imanla denilebildiği imanla İslam'ın bazen aynı manaya bazen de ayrı manalara geldikler bir para yürümüş. Ha, hatırlarsanız bunlar ayrı ayrı naslarda geçerse aynı anlam ifade ediyordu. Aynı nasda geçerse ayrı anlam ifade ediyor. İz eştema iftaraka iz eftaraka. İhtema kaidesi vardı hatırlarsanız. Evet. Almıştık bunları. Devam edelim. İbn Salah bundan sonra hulasatan şunları söyledi. Ya satan işte. Ya özetle. Özet. Uydurukça bir kelime. Bak hulasısı varmış eskiden bu işin. İhtisarı varmış ha. Evet. Bu hadiste haccın zikredilmemesi o zaman henüz hac farz kılınmadığındandır demiş. Yani bir kısmı diyor ki şimdi bakın diğer rivayetlerini okudum. Ne var orada? Oruçlu. Oruç var ama haccı göremedik ama bazı rivayetlerinde mevcut aslında ama Genel itibariyle olmamasının nedeni i̇bn Salah tarafından şöyle açıklanıyor. Ne? O dönemde henüz daha ne yok? Hac farizası yok. Evet. Devam edelim. Devam et. Fakat aynı rivayette orucu zikredilmemesi ravinin ihtimalindendir. İhmalinden. İhmalinden. Tamam. Ravi haccı zikretmemiş çünkü o dönemde ne yok? Hac farziyeti yok. Ama burada ilk rivayette neyi zikretmemiş Ravi? Orucu onun ihmali yani ravinin tasarrufu var. Anladık değil mi? Ha, devam edelim. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sadır olma ihtilaftan değil, değil. ravilerin iş <gülüyor> ve zapt hususundaki farklardan dolayı doğan ihtilaftan... Yoksa peygamber değil. söylemiştir aleyhisselatü vesselam ama ravilerin zaptı biliyorsunuz. Ha, yani bir ravide aranan iki şart var. Adalet ve ney? Zapt. zapt. Adalet, he, dini durumu, yalan söyleyip söylememe. Dinin emirlerini yapıp yapmama, haram işleyip işlememe, bir olup olmama vasfı. Zapt ise ney? Belleme, hıfsetme, değil mi? Bellediğini ne yapabilme, nakledebilme yetisi. Burada zapt da ne olabilir? Kusur olabilir. Evet. Devam edelim. Waan tuat du humusan Ganimetin beşte birini vermeniz tabiri. Şehadatü en la ilahe illallah. Üzerine matuf değildir. Matuf değil. O ayrı. Çünkü burada masları müevvel var. Açarsanız rivayeti göreceksiniz. Masları müevvel var burada. He. Hepsi bir harfi ceri ile birlikte meksur. El-i'mani billah. Evet. He. Ne diyor orada? Amurukun bi diyor ya. Bi. Bi şehadeti en la ilahe illallah. Ve enne Muhammeden rasulullah. Ve bir ikhamis sala ve ve bir itay zeka. Sonra ve entu eddu. He, humusa ma ganimtum. Ki bir diğer rivayette minel magnem diyor. Aynı şey. Bir sonraki rivayette minel magnem. Onun üzerine matuf değil. Onla doğrudan o, ona ne yapmamış? Bağlamamış. Niye? Evet devam et. Zira bu takdirde vaat edilen 4 şey 5 olmuş olur. He, çünkü o zaman vaat edilen 4-5 olmuş olur. Halbuki 4'tür de Peygamber Efendimiz onları... O hususu ganimetin beşle bileğini sıf onlara özel olarak ne yaptı? Zikretti. Çünkü dediğimiz gibi işte cesaretti Mudar kabilesinin yanında habire savaşıyorlar. Ganimeti boğulanan bir ney? Boy. Evet. Devam. O ancak bir erbağın üzerine atfedilir. Evet. Ve bu suretle dört şeye izafe ve ilave edilmiş olur. Evet. Bir erbağa atfedilir. He. Böylelikle he. şehadet üzerine değil He, ne olur bu suretle? Evet, yani, yani size dört şeyi ve bir de beşte bir meselesini emrediyorum demek olur. He, bu dört şey ama her zaman var. Bir de ne var? Beşte bir olayı var işte. O da nerede? Savaştan. İşte bizim dedelerimiz uygulamış bunu. Yani dünyanın el, en bol ganimetlerini elde etmiş millettir. Türk milleti. Dünyanın en bol ganimetlerini çünkü he, Hazreti Ömer'in fethinden sonra en büyük fethi gerçekleştirmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işaret ettiği he, iki uygarlıktan birini biz yıktık. İlkini Hazreti Ömer he, ordularını göndererek yıktı. Biliyorsunuz ya Sariyetel el Cebel meselesi var ya. Ne o? Furs İmparatorluğu. İran. Diğeri de ne? Konstantin Polis. Evet. He. Yani işte... Ee, o dönemde yani elde edilen ganimetler ki oradan yukarıya doğru Rusya'ya doğru açılım da oradan işte Balkanlardan ta Macaristan Polonya Polonya, Polonya'nın eski ismini bilen var mı? Leistan ta Polonya bile bizim yani daha yukarılara neredeyse Balta ulaşmışız Heh. oradan Viyanalar derken aşağılar Bosnersekler yani dünyanın ganimetleri çünkü o dönemde zengin milletler onlar Zengin krallıklar. Zengin krallıklar evet. Yani işte o ganimetler ne yapılmış? Elde edilmiş. Ama o ganimetlerden gaziler de süvariler de ne yapmış? Haklarını almış ama devlete kalan da kalmış. Evet devam edin. Hadisin bu cümlesi ganimet malların mallarının beşte birini vermenin farz olduğunu ifade etmektedir. Evet yani beşte birini vermek farz. Evet. bu baktaki tafsilat inşallah yerine gelince verilecek. yani yerine gelince deyince yani ileriki kitaplarda bu ne yapılacak zikredilecek Kitabul cihat ve siyerde ganayim ganimetler kitabında bunlar ne yapılıyor uzun uzadıya açıklanıyor ki fıkıh kitaplarında da bunun yeri var biz Kitabul ül İman'dayız. doğrudan bizle konumuza ne yok alakası yok ama bak, ileriye havale ediyor bak burada ileriye bir şey havale ettiğini gördük hemen şarihin Ney? Uslubuna dair bir yere ne yapabiliriz? Not düşebiliriz. İleriki konularda bunu açıklayacağına işaret ediyor. Yani nerede? Yeri geldiğinde. Demek ki bu hadis başka yerde de ne yapıyor? Geçiyor. Evet. Devam edelim şimdi. Heh. Şimdi e, emredilen dört şeyi burada ifade etti ama açıklamadı. Niye? E, yani e, Daha önceden bunlar açıklandı zaten. Yani işte kaçıncı hadis bu? 23. hadis. Yani 22 tane de bunları açıkladı. Şehadetü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ki ha birçok e, lafızla geldi bu değil mi? En tabuduhu vela tüşrikuh bihi şey'a. Yani işte e, başka en tu'mine billahi değil mi? Yani pek çok lafızla geldi. Bunları hep verdik geçen En e, Namazı kılmak, orucu tutma. İşte haccı yapmak. Bunları ifade etti müteaddit defa. İşte yani çok tekrarada yeri geldiğinde ne yok? Hacet yok. Demek ki kitabı başından okuyacaksın. Sen bu hadise bu şekle bakarsan buradan işte namaz nedir, oruç nedir, zekan. Şimdi namaz nedir açıkladı. Beş vakit namazdı biliyorsunuz. Farzayın olan cuma girer miydi? Ha, girmezdi aslında. Ama ha, başka hadislerle girerdi. Değil mi? farz kifayeler vardı. Ne gibi? Bayram namazı gibi, cenaze namazı gibi hatırlıyorsunuz. Zekat deyince neydi, sadaka değil neydi o? Beşi, ha. Ha. Farz olan işte, işte nisap miktarı mala sahip olup da üzerinden bir yıl geçmesi değil mi? Ha. İşte %2,5'u, %40'u birini verme. Ramazan orucuydu değil mi? Diğer oruçlar değildi. Kazaydı, nafileydi vesaire bunlar değildi. Bunlar hakkında ne yaptı? Çok bilgiler verdik. Çok faydalı bilgiler verdi. Bak ne yapmadı bir daha burada tekrar etmedi. Etmemesi de lazım. Çünkü niye? Baştan itibaren okuyacaksın. Baştan itibaren okuyacaksın. Şimdi buradan okusan bak eksik kaldı. Çünkü niye? Daha önce vermediği bilgileri verdi burada. Niye? Çünkü hadiste geçen yeni lafızlar var. Şimdi dört şeyden de ney ediyorum diyor. Heh. Şimdi sen şerhe müracaat etmeden hadi dubba neymiş anla. Hantem neymiş? Nakir neymiş? Mukayyer neymiş? Hadi. Anla bakalım. Şehre müracaat edeceksin. Sözdeye bakmak bile yeri geldiğinde çok fayda vermez. Çünkü hadis şerhleri sözlük itibarıyla Garibul hadise dayanır. Doğrudan lügat bilgisine dayanmaz. Hattabi'nin Garibul hadisi gibi, İbnül Esir'in nihayesi gibi kitaplara dayanır. Yoksa bizdeki sözlüklere dayanmaz. Bunlar daha çok oralardan alınmadır. Bunu da bilelim, ifade edelim. Heh. Yani yoksa heh, dil kurumlarının sözlükleri değildir onlar. Hadislerde geçen garip kelimeleri açıklayan ayrı hadis sözlükleri vardır. Tanın değil mi? Oradan alınma bilgilerdir. Ama bizim bazen dönmemize gerek kalmaz. Çünkü elimizdeki şer nereden daha çok İmam Nevevi'nin he şerhinden İmam Nevevi onları nereden almış? O da o tür sözlüklerden almış. Evet. Neymiş dubba? Evet. dubba kuru kabaktan yapılan kaptır. Evet. Kuru kabaktan yapılan kap Kaba kurutuyorlar, işini oyuyorlar kap yapıyorlar Dubbada, yani o kabakta. Evet, evet. Hantem? Hantem yeşil küpler demektir. Müfredi hanteme gelir. Ekseriyetle logat hadis ve fıkıh bulamasının kavla budur. Diğer bir kavla göre her nevi küplere hantem denilir. He, yani daha çok yeşil küpe olarak bilinir ama her türlü küpe de hantem denildiği varittir diyor. Evet. He. Abdullah bin Ömer'le Said bin Cübeyl ve Ebu Seleme bu manaya hazretleri demek hazretleri demek hazretleri. Yani bu ikinci manaya yani her türlü küpe hantem denebileceğine kail. Ne demek kail? Söylerler yani o söze kail olma. Yani o görüşe kail olma onu söyleme onu dillendirme demek. Ha. Demek ki yeşil küpte denebileceği gibi her türlü küpede hantem denebiliyor. Ama Dubai'ye gelince... Kurutulmuş kabaktan yapılan bu. Ya da kap. Evet devam edelim. He. Üçüncü bir kavraya göre hantem mısırdan getirilen içleri ziftli kap, küplerdir. Ki yani işte mısırdan getiriliyor. içi zift ne yapılmış? He döşenmiş. Ziftle boyanmış. Kaplanmış. Niye? Neyi sızdırmasın? İçine konacak. Sıvıyı ne yapmasın? Sızdırmasın diye. Üç kabil var. Evet he. Bu tarif Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh İbn İbni Ebu Leyla, Ebi Leyla'dan rivayet olunmuş. Yani bunu da yani işte içi zıfla ne yapan? E, döşenen, Mısır'dan getirilen küp ki bu Enes bin Malikle tabinde İbn Ebi Leyla'nın sözü. Evet. Hatta İbni Ebi Leyla bu küplerin kırmızı olduğunu söylemiş. Ha bu yani İbn Ebi Leyla Mısır'dan getirilen içi zıplı olan küpler kırmızıdır demiş. E o zaman dördüncü bir kavil olur. Yukarıda yeşildi ya. Burada da kırmızı diyor. Çok önemli değil ama. Heh, evet dördüncü kabil Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet olunmuştur. Evet. Buna göre hantem boğazları yan taraflarından olan yan taraflarında olan kırmızı küplerdir. He, yani Hazreti Ayşe anamız da diyor ki küp ama üstte değil boğazı neresinde yanında. Kırmızı küp evet. He. Ki bunlara bunlarla Mısır'dan şarap getirilir. Yani, yani üçüncü kabille aynı. Mısır'dan getiriliyor her halükarda. Ama e, üçüncü kavilde içi zifli ha. bir rivayette de e, kırmızı ama Hazreti Ayşe anamız evet kırmızıdır diyor. İçi zifli olup olmadığını ifade etmiyor ama e, ka, şeyi e, sen söyle. E, şeyi e, boğazı. boğazı üstünde değil ne enerjisinde yanında. Evet. Ha. Beşinci kaviliyle İbni Ebi Leyla'dan Mervidir. Bu kavle göre hantem ağızlara yan taraflarında bulunan küçüklerdir ki bunlarla Taif'ten şarap getirilir. Ha, yani Ağızları yan tarafında olan bütün küpler böyle. İşte illa kırmızı olacak ya da mısırdan getirilecek değil ama daha çok bunlarla nereden getirilir? Taif'ten getirilir. Mısır nerede? Taif nerede? Tam zıt kutup. Evet. Heh. Halk bu küplere, bu küplere şıra koyar. Onu şaraba kokuturlardı. Ku Halk ne yapıyor? Bu küplere şıra koyuyor. Onu şaraba kokutuyorlar. Yani ee, bu kapların içinde He, o şıra çok güzel bir şekilde mayalanıp ne haline geliyor? Şarap haline geliyor. Evet. Doğal. Doğal. Evet. Devam edelim. He. Altıncı kahve göre hantar kılla karışık kan ve çamurdan yapılan küplerdir. Yani kılla karışık kan ve çamuru karıştırıyorlarmış. Artık nasıl kanı oraya akıtıyorlar? Hayvan kanıdır muhtemelen. Bu insan kanı değildir. Yani onu işte ıslatıyorlar herhalde. Çamurla birlikte ne oluyor? Bir şeyler oluyor. evet. Heh. Bu kavil atadan rivayet olunmuştur. Hantem hususunda daha başka kaviler de var. Atabi Nebi Rebahtan o rivayet edilmiş ama yani bugün artık biz bütün neye ki yani e, herhalde onu şey yapmak, kabul etmek çok daha anlamlı olur. O da işte Abla bin Ömer, Said Bin Cübeyir ve Ebu Seleme'nin bütün küp nevi her şey. Yani bu ister kabaktan yapılsın, isterse çamurdan yapılsın. Ama ne için kullanılırsa? <gülüyor> he, mayalamak için. <gülüyor> he, he, yoksa yani içine su koyarsan, ayran koyarsan problem yok. He. Yani çok da önemli değil. Ama o dönemde bunlar kullanılıyor. Bu dönem, O dönemde bunlar ne yapılıyor? Kullanılıyor, evet. Nakir... Hadis'in son rivayetine izah olunduğu veciyle içi oyulmuş hurma kütüğünden yapılan kaptır. He bu da hurma kütüğünün içini oyarak yapıyorlar nakeri, daha yerel bu. Yani yerli malı, dışarıdan gelmiyor. Hurma kütüğünün içini oyuyorlar, ne yapıyorlar? Bir de zift çeksen iç ne yapmaz, sızdırmaz. Evet, He. mukayyer? Mukayyer ziftli kaptır. He, yani herhangi bir kap, evet ziftli. Buna müzeffet de derler. He, müzeffet yani ziflenmiş, evet. Bu dört nevi kabın yasak edilmesinden dolayı onlara şara koymak koymamak yoksa yani o kaplar yasak değil yani ne günahı var. Hani hani üzümün ne günahı var? Üzümden yani şarap üretenler var diye üzüme günah bulamazsın. Hurmanın ne günahı var? Hurmadan şarap üretenler var diye. Evet. Devam. Çünkü kap eskiden içtiği şarabı şırayı kusacağı için böyle kaplarla konulan şıralar da neces olur Hı. ve şer'an mal olmaktan çıkar. Hım. İşte mevzu bahis, kaplar kaplarda bu suretle mal itlafına ve şıra zannıyla şarap içmeye sebep olacakları için kullanılmaları yasak edilmiştir. Evet. Deriden yapılan kapları şıra koymak yasak değildir. Zira deriden yapılan tulumlar ince oldukları için içlerindeki şıra da şarap olduğu kolay anlaşılır. Hatta içindeki şıra şarap olunca ekseriye bu gibi kaplar patlarlarmış. Yani şimdi burada bir de hile var. Yani bu tür kaplara işte bu Dubba, hantem, nakir, mukayyer gibi ne yaptığın zaman koyduğun zaman neyi o şırayı bu kaplar ne yapıyorlar o şıraya şey yapıyorlar e, mayalanmak da yönete hakim geliyorlar kokularını falan değiştirebiliyorlar o şırayı. Anlatabiliyor musun? doğal ya işte kabak olsun diğerleri olsun yani siz şırayı onun içine koyduğunuz zaman he, kokusu ona hakim geliyor zaten dikkat ederseniz he, öyle bir ifade kullandı yukarıda. He, kokusu ona hakim geliyor. Kokusu ona hakim gelince ilk anda adam içtiği zaman ne olduğunu, he, şarap olduğunu biliyor. Ama deriden bir kaba koyduğun zaman kolaylıkla bu he, ne olduğu, bunun şarap olduğu anlaşılabiliyor. Yani burada bu kaplara e, yasak gelmesinin nedeni sadece mayalanması değil, aynı zamanda mayalanırken Belli reaksiyonları gösterip tamam mı o şarabı biraz da ne yapması bu kapların gizlemesi. Biraz da ondan örtmesi. Ama işte deriye koyduğun zaman açık meyanda ya da bardağa koy. Açık meyanda ne belli. Bugün plastik bile suyun tadını değiştirmiyor mu yeri geldiğinde? Yani zemzemi koyuyorsun bir sene sonra değil mi? Ama camda olunca olmuyor mesela örnek. Heh, yani bugün onu suda bile ne yapabiliyoruz? Yaşayabiliyoruz. Ama... Yani hulasası yani işte isterse derin içinde olsun yani normal eğer sen onu içersen haram peki ona koydun niye koydun arkadaşım niye koydun yani şıraladın ona niye koydun yani derin içinde durması ne ha ben işte yaptım e ne yapacağım dökeceğim sonra o niyetdeyse problem yok koydun derin içine kırban içine niye koydun bir içine koydun niye koydun? E yaptım öğrendim nasıl yapıldığını bir meslek olsun ee ama ben bundan para kazanmayacağım sadece merakımdan ee ne oldu sonra ben onu dökeceğim e, problem yok ama işte onu sen bardağa döker içersen ya da işte e, şişeye koyar e, ne yaparsan şişelikte e, şeye koyarsan rafa koyarsan problem işte evet devam edelim. Ancak bu yasak sadrı İslam'da bir müddet hüküm farma, farmağı olduktan sonra görevde hadisiyle Evet. Ebu Hanife ile Şafii'nin ve Cumhur ulemanın kavli budur. Hatta bir... Yani e, daha sonra nes diyor sadr İslam. İslam'ın başında bir müddet. Hüküm ferma. Yani <gülüyor> hükmü geçerli olmuş. Daha sonra Buray'da hadisiyle nes edilmiş. Ebu Hanife ve Şafi'nin ve Cumhur ulemanın kavli budur. Hatta bir malum üstünende ne diyor? Evet. Hı. Nesra kayır olmak en doğru sözdür. Demiş. Demiş ve bazı ulemanın hala tahrimi baki olduğuna kayı bulundukları söyledikten sonra İmam ile İmam Ahmet bin Hambel ve İshak'ın da bunlar arasında olduğunu veyah etmiştir tahrim İbn Abbas ile İbni Ömer radıyallahu anh yani nes edilse bile yani nes edilmiştir niye nes edilmiştir yani bu kapların bir özelliği yoktur netice itibarıyla bu tür şeyleri barındırmak zaten nedir külliye haramdır çok da bir şey değişmiyor hüküm itibarıyla çok da bir şey ne yapmıyor değişmiyor Hüküm itibariyle, evet. Devam edelim. Hadisten çıkarılan hükümler. Şimdi bak hadisi tek başına ele almış. Evet. 1- Mühim işler karşısında hükümdarlara heyet gönderilebilir. Yani mühim işler karşısında heyet gönderilir. Evet. 2- Hadiste kelime-i şehadet, namaz, zekat ve ganimetlerin beşte birini verme hususunda emir vardır. Evet. 3- Hadiste imanla İslam'ın aynı manaya geldiklerine delil vardır. Nereden anladık onu? Nereden anladık? E çünkü iman nedir, İslam nedir diye soru sorulmamış. Dini doğrudan özetlemiş. Dinin içinde hem iman hem de İslam var ondan. Yani Allah'a iman ne demek? Ne demek Allah'a iman? Ne demek Allah'a iman? Allah'a iman ettim diyen yani Resulüne de iman etmesi gerekir mi? Meleklerine de iman etmesi gerekir mi? Kitaplarına da iman etmesi gerekir mi? Kaza kadere öldükten sonra dirilmeye, harim ve Allah'tan olduğuna iman etmesi gerekir mi? Gerekir. onun içinde zaten. Yani önemli değil. Bu da İslam rükmü sayılmış ama içinde ne var onun da? Aynı zamanda iman da var. Söyley Her zaman söylüyoruz. Evet. Devam edelim. Dört sorulacak suallerin en mühim onunla başlayalım. Evet. En önemliyle başlanır sorulacak suale. Burada sual var mıydı? Ne vardı? Bize şey emret de biz onunla imad edip cennete girelim. Yani bak yani işte yani bize işte e, öyle bir şey emret ki onunla zengin olalım diyememiş adam. Saat bulalım dememiş. Ne demiş? Yani bizi cennete sokacak. Öyle bir şey emret ki bizi cennete soksun. Ahiretimizi kurtarsın. Evet. Beş haberi vahide itimat caizdir. İşte bak Hanefi bir alimden işte bunu duymak çok güzel. Haberi vahide, itimat caizdir. Peki, tek kişinin haberi, nereden anladık tek kişinin haberi? Mı Munkiz bin Hayyan'ın hocam. Evet, Olaydı. evet. Munkiz bir Hayyan. Tacir. Evet, tacir. Bir mektubunu ne yapmışlar itibara? Almışlar. Bir mektubunu ne yapmışlar? İtibara almışlar. Ya işte tek kişinin haberi. Evet. 24 dolu hadis, ee, onu inşallah arkadaşlar... E, Alalım 24 no'lu hadisi. şey e, Neyse önümüzdeki derse bırakalım. Biraz rahatsızım. İnşallah önümüzdeki ders e, hızlı gideriz. Devam ederiz diyelim inşallah. Surahaneke Allah'ım ve birhamdike eşedönüle alente. ve etubileke.